Hani Musa kavmine ''Ey kavmim Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz?'' demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez.''